Açık 94.9 ve açıkradio.com aynı zamanda saat 12.1 dakika belki ikiye doğru geçiyor. Ve 34 kişi olduk. Bizi 34'e ulaştıran isimleri hemen aktaralım ki sizlerin de isimlerini bir an önce söyleyebilelim. Melek Necipoğlu Ada Tezvar Berkman Uğur Gürses Zeynep Gürses ve Sumru Akter çok çok, çok teşekkür ederiz. Gerçekten mutluluk verici bir şekilde ilerliyor. Bu arada da Stüdyomuzda çok eski dostlarımızdan Leyla Aktay var. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk Hoş Eraslan. Er hem kurucularımızdan hem ilk programı yani ıssızada programını da ona zorla yıktıklarımızdan kuruluş döneminde. Ve aynı zamanda da kendisinin bu dinleyici destek kampanyasındaki düzenleyici organize edici rolünü pek kimse bilmiyor ama... ...kendisinin lakabı da Mareşal'dir. Ve ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki... ...benim üstümde bu anlamda çok büyük emeği olan... ...belki de en, en çok emeği olan kişidir. Estağfurullah, <gülüyor> mürüvvet görmek bu olsa gerek. <gülüyor> Çünkü hatırlıyorum, 12 sene önce olduğuna inanamıyorum. Tabii çok dün gibi geliyor ama... hani ...biz bu işi nasıl yaparız, kotarabilir miyiz falan derken... ...şu anda o zaman düşündüklerimizin hepsinin üstüne bile çıkılmış... Ee, ...bu Öyle dinleyici... Mi? Destek... ...öyle mi görülüyor? Ee, o zaman hiçbir şey düşünmemiştim de onun için... <gülüyor> <gülüyor> ...size güvenemiyordum... <gülüyor> ...yok şaka söylüyorum... Ee, ...çok bencilce bir şeydi dinleyici... ...destek e, projesinin... ...olmasını istemem... ...çünkü ben aslında... ...Açık Radyo dinleyicisiyim... ...bugün burada olmak güzel ama... ...en güzel şey evde olmak ve sizi dinlemek... ...en büyük özelliği en... bence Leyla'nın... ...bunu da söylemek lazım... Ee, en sağ, sadık diyeyim. dinleyicilerimizden biri hiçbir şey atlamaz ve acımasız da eleştirebilir. Evet o giderek artıyor eleştiri <gülüyor> dozum ama e, çünkü siz çıtanızı yükselttikçe beklentilerimiz de artıyor. Yani dinleyici olarak aslında hiçbir şeye şaşırmaz oldum çünkü bu radyonun insanı şaşırtmasını bekler, bekler olduk zaten. Yani şaşırmak durumundayız ama şaşırmıyoruz da. Ee, ama gene bu destek projesine geri dönmek gerekirse dinleyici olarak böyle bir şeyin varlığını o kadar çok istiyordum ki e, bu konuda sizlerle çalışmak çok keyifliydi ama bu destek işinde Amerika'da falan örnekleri vardı e, National Public Radio gibi şeyler ama biz burada bunu nasıl oturtacağız derken hatırlarsınız Burhan Karaçam imdadımıza yetişmişti evet. çünkü... Müktesebata bu. uydurmanın yolunu bulmuştu bu sponsorluk ve her saate destek olma e, programı o, o ondan çıkmıştı oradan buradan ona da bir günaydın, günaydın, günaydın. yollamak evet. lazım Çok önemli bir öncü katkısı oldu yani e, Bu arada 35 olduk Meral Akkent bizi 35'e ulaşan dinleyicimiz oldu çok teşekkür ediyoruz desteğini Evdeyken de hep e, dinlerken bu dinleyicileri duymak istiyorum ben yani insan çevirdiği zaman kendini, telefonu burada isminin anons edilmesi, herkesin birbirini desteklediğini duyması insana çok iyi geliyor açıkça. Evet, evet peki şeyi de birazcık bu işin e, hiçbirimizin de tecrübesi olmadığı bir dönemde. Ama muhakkak da ancak ayakta kalma yolunun da sadece bu, böyle bir şeyden dinleyiciyle buluşmaktan geçtiğini konuşurken senin e, bu konuda çok e, bilginden engin tecrüben var mıydı bilmiyorum ama Yoktu ya, tabii ki. Ama e, şeyi de hatırlıyorum çünkü bayağı oturup. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örneklerini çıkarıp internet üzerinden bayağı bir ansiklopedik araştırma yaptığını Biraz onlardan da bahsedelim Evet ama bence boynuz kulağa geçti Çünkü biz kendimize göre bir yöntem kurmayı başardık Bizim dinleyicimiz çok farklı bir şekilde tepkiler veriyor bence Zaten Açık Radyo'nun en büyük ayrıcalığı bence dinleyicisi Durumdan vazife çıkaran insanlar topluluğu Yani bu kendi kendine evriliyor Dün Gürhan Ertürü dinliyordum Bir cazibe merkezi olmasından bahsediyor radyonun Yani böyle bir fikir ortaya çıkınca Zaten herkes yani geri bakınca insan şaşırıyor Çünkü bir kuralı yoğulu yordamını bilmeden Bunlar gelişti kendiliğinden Herkes ne yapması gerektiğini Ne zaman ne yapması gerektiğini bildi şu anki destek e, Durumu da böyle bir Durum gibi gözüküyor bana Yaparak öğrendik ya, Kesinlikle deneme Değil yanılma yöntemiyle, yöntemiyle de Öğrendik öğren. Ben bir de şeyi e, Tekrar sormak istiyorum çünkü e, Bu ayakta Duruyoruz dediğimiz şeyi Hep altını açıp anlatmamız lazım gibi geliyor e, Gene radyoda Duydum geçen gün 9 aylık giderimizi mi karşılıyoruz bu dinleyici destek programı sayesinde evet geçen senenin oranları buydu 9 ay ayın giderlerinin tamamı dinleyicisi tarafından karşılanmıştı. E, evet bu arada reklam gelirleri devam ediyor. E, umarım tabii ki devam eder ama e, bu 9 ayı dinleyici sadece dinleyicisinin karşılıyor olması da çok ciddi bir bağımsızlık yolundaki, bağımsızlık yolculuğundaki en önemli unsur olarak bakıyorum. Çünkü dinleyicisinden başka hiçbir şeye güvenmeyen bir radyodan bahsediyoruz. İş böyle olunca ve tabii ki buradaki nihai hedefte kanınca 12 ay yani bütün, yılı, bütün yıllık giderlerin tamamıyla dinleyicisi tarafından karşılanan bir radyo olması da bence meseleyi noktalayacak bir durumdur. Bu anlamda da zaten Açık Radyo var olduğu sürece bu dinleyici destek projesi özel yayını hiçbir zaman bitmeyecek ve destek de hiçbir zaman bitmeyecek. Bu yüzden de e, bu yıl yaptım oldu bitti gibi bir şansımız yok. E, açık Radyo var olduğu sürece destek ricasını da sürdüreceğiz. Tam da bu nedenden ötürü. Açık radyo dinleyicisi de zaten sadece radyosuna güveniyor gibi bir durumda evet. <gülüyor> ister istemez. Bu çelişkilerden bir tanesi de bu bağımlılık yani bağımsız bir mecraya bu kadar da bağımlıyız hepimiz. Ee, yani bilmiyorum peki biz bunu konuşurken telefon evet. çaldıracak evet. mısınız? Duyuyorum. Çalıyor zaten. <gülüyor> peki, birkaç bu... tane daha isteyebilir miyiz? E, çok iyi olur. Bu arada e, bir isim daha geldi. E, programcımız, dostumuz Deniz Koloğlu da desteğini iletmiş. Onun adı da geldi şu anda. Çok çok teşekkür ediyoruz Deniz. Evet çok teşekkür Mamur Ama muradımız şu anda bu akışı birazcık daha hızlandırmak, daha yoğun bir destek aslında bulunmak. Madem ben öyle... bir şey ama ilave etmek istiyorum. Bağımlılık deyince bir de laf uydurmuştuk ve benim hala hoşuma gidiyor. Karşılıklı bağımlılık diye bir şey yaratmıştık hatırlayacak olursanız bunu. Evet, e, Açık Radyo'nun hoşuma giden taraflarından bir tanesi daha... ...ki dışarıda bir yazı gördüm gazetede çıkmış... ...Açık Radyo'yu sevmek çok zor değil diye... E, ...hoşuma giden taraflardan bir tanesi de... ...bu klişelerin hepsinin bir arkası olması... ...yani hiçbir şey klişe değil... ...bütün laflar klişe gibi... ...ama her birinin arkası var... Ee, ona da ilerledikçe konuşuruz belki biraz daha. Evet, ee, bu arada topuk seslerini de duyuyorsun, değil mi? <gülüyor> Vur, vurulan topuk seslerinin var Çok <gülüyor> ironik bir durumdayız. <gülüyor> Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Leyla ile birlikteyiz programcımız ve dostumuz, kurucumuz, kurucularımızdan Leyla Aktay'la birlikteyiz. Ee, onun da ricası şu anda bu akışı biraz hızlandırmak, bu destek akışını biraz hızlandırmak. Bunun için sohbete bir ara verip bir şey dinletelim ve ardından tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Şu anda 7 hattımız boşmuş, bu şu anlama geliyor. Bir destekçimiz desteğini sunuyor toplam 8 hattımız olduğu için. Şimdi sıra o 7 hattı işgal etmekte doldurmakta. Evet bu telefon numarasında senin sesinden rica etsek evet. Emniyetle 0212 343 41 41.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 With A Little Help From Friends geliyor şimdi. Ve Joe Cocker. Evet Denizli Asik Projesi özel yayının içerisindeyiz ve devam ediyor saat 12-13 şu anda. Bu parçayla başlamıştık ama Beatles bu bir yorumu onun. Yani bu, bu işin ancak dostlarla birliğiyle yapılabileceğini gösteren çok coşkulu bir yorumu ayrıca. Ee, dostlar önemli. Bir de bu destek haftasını şöyle görüyorum. Hani sloganımız kainatın bütün titreşimlerine açık radyo. Bu hafta dostların da radyolarının üstüne titrediklerini gösterdikleri bir hafta gibi geliyor bana. Onun için e, dostların ve arkadaşların önemi bugün. Her zamankin kadar veya daha evet. fazla önemli. Evet, galiba daha Hise, da fazla. Hissediliyor bu. Ya hakikaten bu tarafta mikrofon tarafında bu masada oturduğu zaman bu hissediliyor. Gerçekten a, a, metafizik belki ama hissediyorum. Ben hissediyorum şahsen. Yani. Aynı şey ben de yaşıyorum. Ve bu arada gelen desteklerle 38 olduk. Bizi 38 e erdiren destekçilerimiz Tülin Atılgan ve Mehmet Şitramur'a çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Devam ediyoruz. 0212 343 43, 41 41, 41. Evet Joe Cochran gayet coşkulu ve tutkulu bir yorumu with a little help from my friends dostlardan biraz yardımla. Ve 40 kişi olduk. 40 kişi olduk saat 12.15 üstelik daha erken. Evet ama ben bardağın boş tarafına bakıyorum çünkü dün 12'de 50 kişiydik biz. Yani şu anda 10 kişi gerideyiz ve sabah söylediğimi tekrar edeceğim. Bugün... Tüm 12 yılın en yüksek sayısına ulaşmak gibi kendimce bir derdim var, bir hedefim var. O yüzden bu 10 kişilik farkı umarım tez zamanda kapatırız ve hatta geçeriz. Bizi 40'a ulaştıran destekçilerimiz. Çiğdem Kamuran Çarşı Yazıcıoğlu ve Melih Karakullukçu. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Evet Leyla Aktay'la beraber biraz önce Joe Cocker'ı da daha birkaç ay önce kaybettik. Bu arada bir ilginç şeylere bu insana kötü gibi geliyor ama 20 yıl gibi dönümlerde dönüp bakmak ihtiyacını da hissediyor insan. Kurucu ortaklarımızdan, programcılarımızdan ve çalışanlarımızdan bir hayli kaybımız olmuş bu 20 yıllık süre içinde. Esat'ı da bu arada anmamak olmaz senin kardeşin Esat Edini. Çok önemli katkıları da olmuştu buraya. Onu da bu vesileyle bir ona da bir günaydın deme fırsatı bulduk. Günaydın. Günaydın. Ee, kayıplar konusunda şöyle düşünüyorum. İnsan kayıplarına odaklanıyor doğal olarak ve bunun için çok üzülüyor. Ama şunu fark ettim. Aslında olana olanın değerini fark edip onu beslemek çok önemli. Yani açık radyo gibi bir değeri. Yani şu an kayıplar, insanlar olsun, değerler olsun, yitirilen çok şey oluyor dünyada. Ama onlara hayıflanırken elde olanın kıymetini bilmek lazımmış. Yani kaybettiklerimiz var ama şu an siz karşımdasınız, siz buradasınız. Şimdi açık radyonun şimdi ve burada sloganı gibi. Bence gelecek sene açık radyo kapansa herkes ahne efsaneydi. Ne muazzamdı falan diye geriye dönüp hayıflanacak nostalji yapacak. Ama bunu kanıksamadan bugün bu radyoyu ve bu değerleri beslemek lazım. Çünkü muazzam bir şey açık radyo. Ve 41 olduk. Birim Şener bizi 41'e ulaştırdı. Teşekkür ederiz. Evet yani bu yıl dönümlerini sıkça başta bazı müzik simalarını açık gazete programında hep böyle anarak gitmenin de aslında var olanı senin de tam da dediğin gibi Leyla olanın değerini bilmekte önemli bir fırsat tanıdığı için bu yıl dönümlerine düşkünlüğümüz biraz da bu sebeple bizim yani unutmamaya çalışıyoruz yani kaybettiklerimizi unutmamalıyız ama şu anın kıymetini bilmek evet, için ne ama yapmak gerekir? Ona, yere, ona odaklıyor, o, odaklıyor diye düşünüyorum. Yani bu yılda bir kere 9 gün 99 saat dediğimiz artık o da bir klişe işte. Ee, ama bu o neyi korumakta olmakta korumaya çalıştığımızı da bize anlatması açısından yani söylediğin önemliydi. Ee, öyle geliyor bana. Ben bunu hep Açık Radyo'nun ilk beş yılı ne güzel, on yılı ne güzel falan nefesimi tutarak buraya geldim. Ama şimdi Eraslan'a programa girmeden onu diyordum. Ya elimize doğdu bu çocuk hiç bana 20 yıl gibi büyük bir şey gibi gelmiyor. Açık Radyo tazeliğini büyük ölçüde gençliğini korumayı ve devamlı evrilmeyi başarabilen bir radyo. O bakımdan bir dinleyici olarak Açık Radyosuz bir hayat düşünemiyorum. Peki programcı olarak nasıldı durum? Biraz da ondan bahsetsene. Çok yani ilk yıllarda senin üstüne bıraktığımız bir bebekti o. Ben o bebeği dilekten devralmıştım. Ee, aslında o programı yaparken de bazı kuruluşların desteğini alıyorduk. Onun için hani radyonun bir saatini işgal etmek ...bana zor gelmiyordu çünkü radyoya bir maddi katkı da katkı geliyordu da, evet. diye. Isız Ada programından bahsediyoruz. Isız Ada programı e, ilginç. Oğlum küçük de o zamanlar bana... ...anne peki sen Isız Ada'ya gitsen yanında hangi müzikleri götürürdün? Sen kendin program yapmayacak mısın? diyordu. Ben de ona bu programı yaptıkça bu işin ne kadar zor olduğunu anlıyorum... ...bir şey seçemiyorum demiştim... O zaman dedi anne sen en iyisi ıssız adaya açık radyoyu götür dedi. <gülüyor> ya, harika bir şey aslında. <gülüyor> Düşünüyorum da hakikaten hani açık radyomu bir ıssız ada, ıssız adada yaşıyoruz hepimiz açık radyomu lazım e, bu konuda felsefe yapmak mümkün ama e, ıssız adaya gelen konuklar e, sevdikleri müzik parçalarını. E, Niye istediklerini anlatıyorlardı ve o, o çok hoşuma gidiyordu onu dinlemek gerçekten. ve hiç duymadığım yeni şeyler öğreniyordum. Tabii radyonun en önemli işlevlerinden biri o devamlı öğreniyoruz. Herkes çalışkan herkes e, abesle iştigal derecesinde e, ayrıntılara giriyor. E, bana anlattıkları müzik parçalarını ilk defa duyuyorsam burada çok hevesli. ...dinliyordum. Sonra gidince... ...alayım o parçayı falan. Ama burada bana anlatıldığı... ...hava olmuyordu. Ben kendim... ...dinlediğimde o stüdyoda... <gülüyor> ee, ...şimdi ve burada... ...dinleme hissi çok iyiydi. Ee, aşağı yukarı 200 program yapmıştım. Ee, ve... ...şu anda... Kendi telefon numaramı dahi hatırlayamıyorum ama çoğu zaman bir şey çaldığı zaman bir yerde arkadaşlarıma "Aa falanca şunu açık radyoya, ıssız adaya götürüyordu." diyorum. Boş bakışlarla karşılaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fakat keyifli bir dönemdi. Ee, evet, yani çok her şeyi aklımıza gelen bütün parlak gibi görünen fikirleri denedik aslında. Issız ada da bunlardan biridir. Yani BBC'nin İyi bir uygulaması diye gördüğün şey yapabiliyor ve evet internette onun bütün podcastları var. Onları geçenlerde buldum 1950'den itibaren. Koymuşlar ama BBC bütün müziği çalmıyormuş, kısa kısa parçalar çalıyormuş. İşte ya yani, açık radyo farkı. Açık radyo <gülüyor> farkı <diyelim. gülüyor> Evet, dinici destek projesi özel yayın içerisindeyiz ve devam ediyoruz programımıza Leyla Aktay, kurucularımızdan ve programcımız Leyla Aktay. stüdyo konuğumuz şu anda ve 42 kişi olduk. Siz Suat Küçüker ve permes Tela bizi... desteklerini verdiler ve bizi. ...onurlandırdılar... 41 buçuğu geçtik... ...evet... ...çok güzel... ...peki nedir... ...telefonumuz ne... ...telefonumuz... ...Leyla Hanım ne... ...ne çalacağız bir de... ...Bajar Bahar... ...şey... ...evet... ...Din İclesek Projesi... ...özel yayına... ...devam ediyoruz... ...Bajar'la... ...devam edeceğiz... ...programa... ...Muallel Bahar'la... ...devam edeceğiz... ...şu anda... Ee, tam da günün durumuna olana bitene uygun bir parçayla devam edeceğiz. Bu özel yayını açık bahar, radyonun. adına bahar diyoruz yani her evet. dilden, her tınıdan. Evet, Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 150 liraya ve katlarına destek olabiliyorsunuz. Kredi kartıyla yapabilirsiniz, saksilendirebilirsiniz, havale çıkarabilirsiniz. Pek çok yolu var. Yeter ki şu anda gelin ve o desteğinizi sunun. Bajarı dinlettikten sonra Leyla Aktay'la birazcık daha devam edeceğiz programımıza. Ama kulağımız şu anda sizden gelecek. Destek telefonlarında Leyla Hanım sizden duyalım telefon numarasını. 0212 343 41 41 the mansion, man's in the bottom kuşlarim gök kuşlarim açık radyo dinleyici destek projesi özel yayını Bun ikinci radyo şenliği.